Hubeyb bin Adi ile Zeyd be, Desine'yi, Huzeyden Mekke'de esir bulunan iki kişi karşılığında Mekkelilere sattılar. Hubeyb'i, Hüceyr bin Ebu İhabet Temimi satın aldı. Zeyd bin Desine'yi de, oğlunun yerine öldürmek üzere, Safvan bin Ümey'e aldı. Kölesi Nistas'a onu Mekke'nin dışına çıkarmasını emretti. Zeyd'in öldürülmesinde, Ebu Süfyan bin Harb'ın da bulunduğu bir müşrik topluluğu hazır bulundu.